Bid'a Ve kulle bid'a Zalala Ve kulle Zalala Evet değerli kardeşler Sizler sí, de bu akşam İmam Ebu Zekeriya Yahya Şarp, ibn Şerref İbn Murri İbn Hasan İbn Hüseyin İbn Muhammed İbn cuma İbn-i En Nebevi'nin tek değerli kitabını şerh etmeye okumaya başlayacağız. Bu büyük alimin adı elinden de söylediğimiz üzere Yahya. Künyesi ise Ebu Zekeriya. Ebu Zekeriya. Babasının adı Şeraf. Yahya İbni Şeraf. Yahya İbni Şeraf. Ebu Zekeriya. Doğduğu yer, doğduğu köy. Suriye'nin güneyinde bulunan Neva kenti, Neva köyün adı Neva. Bu sebeple İmam-ı Nevevi doğduğu, doğduğu köye nispet edilerek ne deniyor ona? Nevevi. Nevevi. Yani Nevalı anlamına geliyor. Bu büyük alim Hicri 631'de dünyaya gelmiş. Suriye'nin Şam bölgesi olarak dediğimiz ki o bölge Filistin bugünkü Filistin Suriye'nin bütününü e, Ürdün'ü kapsayan bölge Mezopotamya bölgesi bölge. Yani şu andaki kullanılışıyla e, Şam olarak Suriye'nin başkenti değil. Şam bölgesi Mezopotamya bölgesi gibi bir bölge adı. İşte İmam Nereyi Rahimahullah Yahya İbn Şerif Ebu Zakaria, 1632'de bu köyde doğmuş. 18 yaşına kadar da, 18 yaşına kadar da bu bölgede ne yapmış, Yaşanmış, kalmış, büyümüş, yetişmiş. Önce babasının dizinin dibinde, sonra yaşamış olduğu bölgeden bölgedeki alimlerden ilim almış kendisi. Bulu çağına erer ermez o çağın bir adeti olarak ve ondan önce selefin bir adeti olarak Kur'an-ı Kerim ezberle'nin kendisi. Bu alim çok uzun dönem yaşamamış. Uzun bir süre yaşamamış. Yani Hicri 631'de doğuyor. 676'da vefat ediyor. Yani yaklaşık olarak ay hesabını da ortaya kattığımız zaman 44,5 45 yaşında ne yapmış vefat etmiş. Ancak adı, eserleri bugüne dek, bugüne dek gelmiş, ulaşmış bir alim. Biraz sonra eserlerinden bahsedeceğiz. Yani amel defteri kapanmamış olan şöhreti hala dünyada canlı ayakta olan e, hasenatı sürekli katlanarak çoğalan alimlerden bir tanesi kendisi İmam Neuri Rahimahullah küçüklüğünden daha yani elime olan hırsı e, kitaplara kaydolmuş aktarılmış e, Morakoş İngilizcesiyle bugün Mar Marako veya Moraka diye bilinen Fas'ın e, bugünkü bizim Fas diye ifade ettiğimiz ülkenin bir e, çent bölgesinden bir alim var. E, Yasin bin Yusuf el-Murrakishi Arapçası böyle okunuyor. Yasin bin Yusuf el-Murrakishi Şam bölgesinde bir ziyarette bulunuyor. Oraya e, gidiyor. O ziyaretinde İmam-ı görüyor. Henüz o zamanlar 10 yaşında. Şöyle aktarıyor, şöyle naklediyor. Diyor ki, yaşıtları, akranları İmam Nevevi'nin arkadaşları sokakta top oynarken, yani oyun oynarken onu da zorla oyuna çekerlerdi. Oyuna katılmasını isterlerdi ama İmam Nevevi bu çocuk, bu delikanlı, bu küçük çocuk elinde Kur'an varken onlara katılmak istemezdi. Hatta onların zorlamasından dolayı da ağlardı diye böyle onun hayatından bir bize ışık tutuyor. Yaklaşık olarak 18 yaşında, 19'una basmaya doğru ilerlerken babası alıp artık onu nereye götürüyor? Şam'a götürüyor. Şam'da kendisinin deyimiyle İmamı Nebüv'inin deyimiyle günde 12 tane ders alıyor, günde 12 tane ders alıyor. Yaklaşık olarak 6 sene, 6 sene orada ilimden haşır neşir oluyor, tevlikten haşır neşir oluyor. Yani. Alimler diyor İmam-ı hem ilim tahsil ediyor hem tehlif ediyor. Yani tehlif ederken de aynı zamanda ne yapmış oluyor? İlim tahsilini tamamlamış oluyor. Bu yoldan ilmini geliştiriyor. ilmini güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. İmam-ı Nebevi'nin Şam'da okurken bir oda arkadaşı var. Öğrencilerinden. seyyid İbnül i̇bn Attar. Şafii mezhebinin o da büyük alimlerinden ki İmam-ı Nevev'i biliyorsunuz Şafii mezhebine mensup bir alimdir. Şafii fıkhını e, usulünü iyi okumuş, iyi öğrenmiş, bunu kitaplara dökmüş ve on, kendinden sonra gelenlerin onun Şafii fıkhında yazmış olduğu kitapları e, kaynak olarak aldığı eserleri mevcuttur İmam-ı Nevev'in. Attar da zikrediyor. E, İmam-ı kendisi de bunu ifade ediyor. Yaklaşık olarak yani İmam-ı Nevev'i e, ilimden öyle meşgul oluyor ki, kendini ilme öyle veriyor ki, yani iki yıl takriben diyor ki sırtım, sırtımı yere dayayarak uyum, uy, uyuyamadım diyor. iki yıl boyunca. Sırtımı yere dayayarak uyuyamadım diyor. E, hatta öğ öğrencisi diyor ki, yani kitaplara uzanırdı. Kitapları okurdu. E, uyku tutardı. Uyku ağır gelirdi. Galebe çalardı. Öyle bir uyuklardı. Ondan sonra hemen kalkardı diyenlerden devam ederdi diyor. Zaten böyle olmasa, yani 44 sene yaşamış bir alimin kendinden sonra bıraktığı eserlere baktığımız zaman o eserlerin o çokluğunu ancak bununla açıklayabiliyoruz. Yani i̇lim ehli ancak bununla açıklayabiliyor. Biraz sonra sayacağız. Öyle muhteşem, öyle büyük kitaplar, eserler kaleme almış ve bugün hala baskıları devam ediyor. Bugün hala ilim talebelerinin evlerinde normal vatandaşın, halkın evinde bu kitaplar mevcut. İnsanlar hala bunları okuyor. İşte sizlerin de elinizde bu kitaplardan bazı bir tanesi bugün var. Hatta yine İmam-ı naklediyorlar. Ee, yani kendini bazı mübah olan e, yenmesinde bir sakınca olmayan şeylerden bile uzak tutmuş. Sırf vücuduna vücudunu gevşetmesin, onu ilim yolundan alıkoymasın diye. Günün birinde diyorlar ki kendisine arkadaşlarından bir tanesi salata soyup vermek istemiş. Arkadaşlar diyor ki yani ben bunu yiyemem. Çünkü bunu yersen vücudum Nemlenir. Yani onun suyuyla vücudumda bir nemleme olur. Ağırlık olur. Bana ağırlık verir, beni uyutur. Diyerek imamın ne, ne yapıyor? Bu mübah olan şeyi yani geri çeviriyor. Sebebi onu haram olarak görmesinden kaynaklanmıyor. Onu haram olarak görmüyor. Bazı tasavvufun tasavvuf ehlinin, tarikatların yaptığı gibi. Kimileri var balık yemiyor. Kimileri var et yemiyor, yumurta yemiyor, hayvansal gıdalar yemiyor. Ve bunu kendilerine İl ilki olarak dindenmiş gibi yapıyorlar. Ee, yani bu selefin hayatında siyerinde var. İbnül Kayyim Rahimahullah Medaricus Salikin Aleykum Salamun Aleykum Medaricus Salikin adlı eserinde zikrediyor. İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki bir gün Şeyhül İslam kimi kastediyor? Hocası İbnül Teymiye'yi kastediyor. Şeyhül İslam diyor İbnül Teymiye beni bir gün diyor Mubah olan bir şeyle meşgul olurken gördün. Yani mubah bir şey. Yani o konuda İslam'ın dinin sana serbestlik tanıdığı, özgür bıraktığı bir şey. Diyor ki İmru Kayyum Rahimullah beni bu, bu, bu, bu hal üzere görünce de Şeyhülislam İmteyimi bana dedi ki diyor. Hada Yunavi el Marati Ali. Yani bu mubah olan bu şeyle uğraşıyorsun ama. Bu senin yüksek mertebelere, yüksek makamlara ulaşmana engel bir şey. Bu lezzet. Bu tat. Yani sen bununla işte hani imam bugün de bakıyorsunuz yani bir insan yemek yemesi mübah. Abla bakıyorsun ki yemek yedikçe uykusu ağırlaşıyor. Gece namazına kalkması zorlaşıyor. Belli bir süre sonra gece namazı bu adamın hayatından çıkıyor. İmam-ı Nevevide Rahimahullah böyle bir zatmış, böyle bir alimmiş. Hayatını ilme adamış bir insan. Babasının da İmam Zehebi Rahimahullah hayırlı, salih bir insan olduğunu söylüyor. Yani çocuğun da iyi bir çocuk olması için iş sadece çocukta bitmiyor. Babasından da başlıyor olay. Hatta Kehf suresinde bilirsiniz. Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kısmında düşecek, yıkılacak bir duvar var. Onu ne yapıyor Hızır aleyhisselam? diyor. Yıkılmasını engelliyor. Ta ki ne olsun diye zamanı gelince altından hazineyi çıkarıp çocuklar onu alsın diye. Orada Hızır bir şeye işaret ediyor. Ne diyor? فَكَانَ اَبُوهُمَا سَالِحًا Onların babası o iki yetim çocuğun babası neydi? Salihdi. Yani onun salih olmasından dolayı çocuklarına allah Teala bakın ne yapıyor? İkramda bulunuyor. Yani çoluğun çocuğun salahı, hayrı daha kimden başlıyor arkadaşlar? Babadan başlıyor. Birçok ilim mehliline bakın, babaları, dedelerineymiş hep. Alim Şeyhülislam İmreteymîye bakın, dedesi alimmiş, babası alimmiş. İşte İmam Nevevi de böyle bir aileden yetişmiş bir alim. Orada ilim okuduktan sonra Şam'da medreseye hoca olarak meşyakat dediğimiz baş hocalığa getiriliyor. Orada artık destek vermeye başlıyor kendisi. 676 yılında da ziyaret için Çam'dan çıkıp kendi şehrine, kentine, köyüne döndüğünde orada vefat ediyor. Yaklaşık Ve olarak 44,5 sene yaşamış oluyor. Bu kadar az sürede arkada çok büyük eserler, kitaplar bırakmış. Bu eserlerden bir tanesi de Bizim, Allah izin verirse, nasip ederse, bizleri muvaffak kılarsa e, okumaya çalışacağımız kitapl kitaplarından bir tanesi Riyadus Salihin. İmam Nevi bu kitapta e, tergib ve terhib, ahlak ve edep hadislerini yapmış? Toplamaya çalışmış. Yani kişiye ahlak öğretecek, edep öğretecek, kişiyi cennete yaklaştırmaya teşvik edecek, cehennemden uzaklaştırıp korkutmaya yardımcı olacak hadisleri burada zikretmeye çalışmış. Biraz sonra zaten mukaddimede kitapla ilgili bilgi vereceğiz. Yani bu kitap öyle bir kitap ki arkadaşlar, bugün yeryüzünde yani hemen hemen hangi e, İslam merkezine, hangi derneğe, hangi eve, hangi camiye, hangi caminin çay ocağına gitseniz, kütüphanesinde şöyle bir baksanız, açsanız, o kütüphanede bu riyaz Salih'in kitabını alırsınız Görürsünüz. Bu da neye dönüyor arkadaşlar? Yani İmam Nevebinin Riyazü Salim kitabına bakın. İmam Nevebinin kendinden kattığı eklediği pek bir söz göremezsiniz. Hadisleri getirmiş, güzel bir tertip yapmış hadislere. Ardından hadislerin ardından kimin rivayet ettiğini diletmiş ve hadisle ilgili hadisin içinde geçen kelimeleri, bazı kelimeleri zor kelimelerini yapmış, açıklamış. O kadar. Yani bir hadis koyup ardından üç sayfa, beş sayfa bunu ne yapmamış? Şerh etmemiş. Ama buna rağmen bakıyorsunuz ki bu kitap yani Malikisi olsun, Şafisi olsun, Hanbelisi olsun, Hanefisi olsun. Herkes tarafından okunulan kitap. Hatta öyle deniyor ki allah Teala'nın kitabından sonra yeryüzünde en çok basılan kitap diyorlar Riyalı Salih'in kitabıdır. allah Teala'nın kitabından sonra en çok basılan kitap riyad Salih'in kitabıdır diyorlar. Yani bunu söyleyen mübala etmiş değildir gerçekten. Şöyle bir baktığınız zaman bu kitabın o kadar çok yayıldığını görüyorsunuz. Yani İmam Nevevi'nin başka şöhret kazanmış hadisle ilgili kitapları da var. Mesela Sahih Müslim'in şerhi var. İmam Müslim'in Sahih'ine yazmış olduğu şerh var. Yani bu kitapta İlim Ehli zikrediyor ki İlim diyor ki, öyle diğer şehirlere mukareneyle, diğer şehirlere göre bakıldığında, diğer ilim ehlinin Kurtubi gibi, Kadı'yat gibi ve diğerlerinin yazmış olduğu şehlere göre bakıldığında içinde böyle çok sözün olduğu bir kitap değil. Riyad-ı Salih'in gibi. Yani her hadisi açıklamamış. Açıkladığı hadisleri de böyle muhtasar olarak, özet olarak açıklamış. Ama bakıyorsun ki riyad Salih'in Salih'in sahih-i müslim dendiği zaman kimin çerhi ilk önce akla geliyor? i̇mam Nevevi'nin aklına geliyor. Yine i̇mam Nevevi'nin El-Evkâr adlı bir kitap var. Zikir kitabı. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, günü boyunca ihtiyaç duyduğu yerlerde meşru kıldığı, meşru olarak ümmetine gösterdiği sünnetleri, zikirlerine yapmış. O kitapta zikretmiş. el -kâr. Hatta İmam-ı sonra şöyle bir söz yayılıyor. İlim ehli, ilim talebeleri arasında bu kitapla ilgili olarak Tabi eskiden arkadaşlar, yani kitap böyle hani gidecek bir arkadaşımız yayın evine, İmam-ı Nevevi'nin Salih'in baskısından 18 tane, 20 tane alacak, koyacak. İsteyen arkadaşlara böyle cüz'i bir miktar karşılığı satacak. Yani bunlar hayal ötesi şeylerdi eskiden. Yani İmam-ı Nevevi, düşünün bir kitap kaleme almış kendi eliyle. Ve bu kitap, İmam-ı Nevevi'den dinleyen öğrenciler var. Ondan nesk eden, o kitabı çoğaltan El yazmasıyla çoğaltan insanlar var. En fazla 15-20-30-40 tane belki bulunabilecek sayıda. Ve bunu ilim talebeleri merak ediyor. Eskiden ilim talebeleri kütüphane kiralarlarmış. Kütüphaneye gider. Bir saatlik, iki saatlik ne yaparlarmış? Kiralarlar. Kitaplara sahip değil, olamıyor. Yani parası olsa bile kitap yok ortada. Bırakın e, yani parayı. Kitap yok ortada. Şöyle bir ilim talebeleri arasında şöyle bir söz yayılmış. Deniyor ki bir iddar waşterel ezkar yani evini sat parasıyla ne al ezkar kitabını al şimdi bugün ne diyor ne deniyor yani işte evini sat daha yenisini aldı. değil mi şimdi bugün ama kitaba ne yapıyoruz cebimizden 10 lira verip 5 lira verip 3 lira verip pahalı geliyor işte insanlar böyle söylenelmeye bir dar waşterel ezkar kitabı da İmam-ı Nevevi'nin şöhret kazanmış meşhur olmuş ihtimam gösterilmiş kitaplarından bir tanesi. Yine İmam-ı Nevi'nin hadis usulünde yazmış olduğu başka bir kitap var. Yazdığı dönemlerde pek şöhret kazanmamış bir kitap. Kitabın adı التakrib ve التesir lima arifeti beşir vel nezir. التakrib ve teysir lima arifeti sünnenil beşir ve nezir. Yani hadisleri anlamadaki usul yazılan bir kitap. Et-Takrib adı altında meşhur olmuş bir kitap. Bu da hadis usulüyle ilgili yazdığı kitaplardan bir tanesi. Kendisinden 2-3 asır sonra kim geliyor? İmam Suyuti geliyor. İmam Suyuti Mısır'dan. Bu kitaba bir şerh yazıyor. Tedribur Ravi Tedribur Ravi adı altında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin hadis fakültelerinde muhakkak okutulan, kaynak olarak gösterilen bir kitaptır. Allah-u bakıyorsunuz o kitabına ne yazmış? Bir kabul yazmış her yüzünde. Yani sanki İmam bu kitapları yazmış ve ondan sonra ümmet icma etmişçesine, yani söz birliği etmişçesine, anlaşmışçasına birbirleriyle ne yapıyorlar? O kitaplara değer veriyorlar. O kitaplara önem veriyorlar. Bunun dışında İmam Nevevi'nin yani Buhare'ye yapmış olduğu bir şerhi var. Ebu Davut'a yapmış olduğu başka bir şerhi var. Bunlar da yani e, gün yüzüne yeni yeni çıkan kitaplardan bazıları. İmam-ı yapmış olduğu, yazmış olduğu kitaplar var. Mesela El Mecmu adı altında, Şafii fıkında e, baş ucu olarak, yani böyle kaynak kitap olarak bir kitabı var. Şirazi'nin mühezzebine şerhidir bu fıkıhta. E, çok kapsamlı bir kitaptı. Tamamlamak nasip olmamış, hayatını ömrü etmemiş. Belli bir bölümüne kadar bu kitabı şerh ediyor İmam Nevevi Rahimahullah. Ama çok mükemmel bir kitap. Bütün delilleri zikredip tercih ediyor. Ondan sonra İmam Nevevi'nin Ravdatu Talibin adı altında ve Amdatul Muftin yani ilim talebelerinin bahçesi ve müftülerin temel dayanı diye Türkçe'ye tercüme edilecek başlığında bir şey var. Şafi mezhebinin içinde bir kitap var. Ondan sonra gelen bütün müftüler ne yapmış? O kitaptan fetva vermişler. Bu kitaplar da arkadaşlar diğerleri kadar meşhur kitaplar. Bizim kitabımız Riyadu Salihin. Şerhini yapacağımız kitap. Bunun manası nedir? Riyadu Salihin nedir? Riyad biliyorsunuz Ravdatun ve Riyadun. Riyad demek bahçe demek. As-Salihin salihlerin, takvalı kimselerin dolaştığı, gezindiği bahçe. Yani bu kitapta öyle hadisler var ki Bunlar salihlerin okuduğu, kişilerin bunları okuyarak hallerini ıslah ettiği, düzelttiği hadislerdir bunlar. E dediğimiz gibi İmam-ı yani 670, 676 yılında da vefat etmiştir. Akidesi nedir bu büyük alimin? Ona da kısaca değinelim. Bu büyük alim üzüntüle e, söylemek gerekir ki e, eşari mesebine yani e, etkilenmiş eşari mesebinden etkilenmiş bir alimdir. E, ancak yani taassup sahibi birçok meselede ya taassup sahibi kimse değildir. Birçok meselede eşari mezhebinde ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. İlmehli bunu nasıl açıklıyor? Diyor yani bu kadar büyük bir alim nasıl olur da akide konusunda hel ve mezhebin cemaatın selefi salihin üzerinde olduğu itikadı göremez veya öğrenemez ve ona inanmaz, onu itikad olarak edinmezse onların itikadına muhalif olan eşari akidesine mensup olur. Bunu birçok sebebe bağlı bağlıyorlar ilim ehli. Bunlardan bir tanesi diyorlar ki İmam Nevevi rahimehullah öncelikle tehlikle uğraşmıştır. Dikkat ederseniz deminden de söyledik. Eserleri yani çok fazladır ve her biri de yani e, büyük, kapsamlı, hacimli eserlerdir. Diyorlar bunlarla uğraşmış. Tehlifle uğraştığı için akide bölümünü akide babına kendine tam anlamıyla ne yapamamış vakit ayıramamıştır. Bu konuda ittilası e, hadis gibi, fıkıh gibi konulardaki ittilası gibi e, geniş değildir. Demişler. Hatta İmam Şeyhül İslam İbn Teymiye, İmam İbn Teymiye'nin bir sözü var. Onun bir kitabı var Şerhu, şerhu Hadisin Nuzul. Allah Teala'nın nuzul hadisini yani yeryüzünün semasına inişi'ni anlatan hadisi anlat, açıklayan bir kitap var. Bunun adı Şerhu Hadisin Nuzul. Yani bu mustakil bir kitap olarak basıldı. Ee, burada Şeyhül İslam İbn Teymiye sanki İmam-ı Nevevi ve İmam-ı Nevevi gibi olan alimlere ne yapıyor? İşaret ediyor. Orada diyor ki Arapça olarak, metin olarak diyor ki وَقَلَّ تَعِفَةٌ مِنَ الْمُتَعْخِرِينَ اِلَّا وَقَعَ ف۪ي كَلَامِهِ كَلَامِهَا نَوْغَلَطٍ لِكَسْرَةِ مَا وَقَعَ مِنْ شُبَهِ اَهْلِ الْبِدَعَ O taakhirden olan, ta olan bir topluluk var ki, ilim ehlinden bir topluluk var ki bunların ele aldığı kitaplarda sözlerinde ne var? Birçok hata var. Yani İmam Nevi de bunlardan bir tanesi. Özel isim sıfatlarla ilgili bahislerde, akideyle alakalı bahislerde görüyorsun ki Şeyhülislam İbn Teymi'nin tevil var. Zahirinden hadisleri ki ifade ettiği zahir manalarından ne var? Tevil var. Farklı bir şekilde yorumlama var. Bunun ilk kaynağını sebebini Şeyhülislam İbn Teymi diyor ki min şubahi ehlil bid'a. Bidat ehlinin şüphelerinden kaynaklanıyor. Yaşadığı ortam, yaşadığı toplum bundan kaynamış, bundan e, haşır neşir olmuş, bundan büyümüş. İlk sebep bu. Bundan dolayı diyor ki şey Hulusi'nin ve lihazâ yûcedu fî min el musannefât fî usûl-ül fıkh yani birçok usûl-ül alakalı, fıkhı usûlüyle alakalı ve usûl din din konusuyla alakalı ve'l fıkhî, fıkhıyla alakalı ve zuhdi zuhidle alakalı, ve tefsir tefsirle alakalı, ve hadis hadisle alakalı, men yezkuru fil aslil azim idleti akval, yani baktığın zaman i̇mam Nevevi'ye, i̇mam Nevevi gibi olan kadı, ya da i̇bn Hacer'e, tefsirle ilgili konuştuğu zaman birçok söz naklediyor. İşte ile alakalı konuştuğu zaman, hadisle alakalı konuştuğu zaman, hadis usulüyle alakalı konuştuğu zaman bakıyorsun ki birçok kabiller getiriyor. Bununla ilgili on tane görüş vardır diyor. Mesela şerhi aç i̇mam Nevevin'in veya Hacer İbn Hacer'in, hadis-i şerhlerine. İbni Teymi'ye de ona işaret ediyor. Ve yahki min mekalatin nâs elvanen Ve insanların diyor görüşlerini, çeşit çeşit görüşlerini ne yapıyor? Getiriyor. Önüne koyuyor. Vel kavle lezî ba'asallâhu bi' rasûlehu la yedhkruhû diyor Şeyh Füseyin Teymi'ye? allah Teala'nın Resulü diliyle, lisanıyla gönderdiği görüşü, sözü ise ne yapmıyor diyor? O sözler arasında zikretmiyor dahi. Sebebi ne? Yani koskoca alim, hakkı mı gizliyor? Hayır. Onlar hakkında böyle düşünmeyiz. Şeyhülislam İbn diyor ki: "Li adami ilmihi bihi." "Li adami ilmihi bihi." Bu konuda ne yapmamasından ilim sahibi olmamasından, ona vakıf olmamasından. La li lima aleyhi resul, yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rivayeti olan, ondan nakl olan, ashabın inanışı olan, bu görüşü zikretmemesinin sebebi ona olan kerahiyetinden hoşnutsuzluğundan değil. Çok önemli. Bizler biliyoruz, alimler masum değildir. Hata ederler. İsa de ederler. Bizler mücelabimizden umuyoruz ki ve temenni ediyoruz ki ve talep ediyoruz ki İmam Nevevi'nin e, düşmüş olduğu hataları yapmış olduğu hayırlarla ne yapsın, örtsün, kapatsın. Evet. Şimdi Riyadu Salihin adlı kitabımızın şerhine geçebiliriz. Bu kitap elinizde olduğu üzere. E, Arapçaları da genelde tek bir cilt olarak tek mücellette basılan bir kitaptır. E, İmam Nevevi rahimehullah bu kitapta 19 tane ne diyor, kitap zikre diyor. 19 adet kitap zikre diyor. Ne demek bu kitapta 19 adet kitap zikre diyor? Yani ana başlık. Biliyorsunuz ilim ehli özellikle hadis kitapları, fıkıh kitapları da böyledir. Kitap kitaptır. İşte Fıkıh kitabını açarsınız neyle başlar fıkıh kitapları? Kitabut Tahara. Taharet babı. Ondan sonra ne gelir Kitabus Salah. Namaz kitabı. Hadis kitaplarına da bakın. Mesela Buhari'yi açın veya Müslim'i açın denir ki Kitabus Salah namaz kitabı. Altında ne var? Bir sürü bab zikreder. Babu falanca ki babu. Babu Babun el ilmu kabilel kavli vel amel gibi. Ne yapar? Değişik değişik batlar zikredilir. Ama asıl ana başlığa biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Kitap diyoruz. Kitap başlığı. Önvanul kitap diyoruz. Yani mesela bakın, Riyazu Salih'in içinde İmam-ı Nebevi kaç tane kitap zikretmiş? Ana başlık zikretmiş? 19 tane. Tam bunu unutmayın. İmam-ı Nebevi Salih'in içinde 19 tane Bab zikretmiş. Bugün göreceğimiz ilk bab hariç diğer babların hepsini isimlendirmiş. Yani her bir babın ne yapmış? Başlığını her kitabın başlığını koymuş. Şimdi bugünkü kitap başlığımıza bakın. Ne yok orada? Kitap başlığı yok. Kitabın ismi yok. Direkt ana bölüme girmiş. Ama diğer sonraki gelecek kitaplara baktığınız zaman kitabı'l et'ime vel eşribe içme ve yeme babı yeme ve içme kitabı gibi. Tamam Bu toplam olarak içinde zikrettiği içinde zikrettiği bab sayısı ise 372 arkadaşlar. 372 tane bab başlığı var. 17 tane 19 tane ana başlık bu, bu 19 başlığın içine yerleştirdiği 372 tane de ne var? Bölüm başlığı var, bab başlığı var. Anladık mı kitap ile bab arasındaki farkı? Yani 372 yani elimizin arasında bulunan iki kapaktan oluşan bu şey ne diyoruz biz? Kitap diyoruz. Bir de bizim bahsettiğimizde var başka bir kitap var. O da bu kitabın içinde ana başlık, konu başlıkları. Bak. Kitap diyoruz, ona da kitap diyoruz. Yani bölüm, Bak. bölüm. Başlıklar ne diyoruz? Biz kitap diyoruz. Ve bu bölüm başlıklarının altında bab başlıkları var, ara başlıklar var. Onlara da ne diyoruz? Bab diyoruz, tamam? Bab diyoruz. yani. Kitap ve onun altında bab. Kaç tane kitap var bu kitabın içinde? 19 tane. Kaç tane bab zikretmiş İmamüleve Rahimahullah? 372 tane bab zikretmiş. Şimdi inşallah İmamülevenin mukaddemesini okuyalım. Şöyle sesi yüksek, gür. Okuyabilecek bir arkadaşımız gelsin buraya sen hat. Sen, evet Serhan gel. Evet. Gel, al bunu gel. Besmele'yi çek, İmam Neve'nin mukadzimesiyle başlıyoruz. Evet. Müellifin o sözü. Bismillahirrahmanirrahim. Adaniyet, fatıla sahip, kahhar aziz, gaffar, gönül ve basire sahipleri için bir öğüt, akıl ve ibrete muktedir olanlar için de apaçık bir delil olsun diye geceyi gündüzün üstüne büyüyen, mahlukat arasından seçip hayırdıklarını gafletten uyandıran, onları şu dünyada zahit olmakla nimetlendiren, mürakabe, daimi tefekkür, hakkı kabullenme ve teyakkuzla beraber olmakla meşgul eden, ortam ve şartların sürekli değişmesine rağmen, onları kendisine ibadet, ebediyet yurdu için hazırlık yapmak, gazabını celbedecek ve helak yurdunu gerektirecek davranışlardan kaçınmak konularında muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Evet. Hamdlerin en beli, beli en parlak, en kapsamlı ve en bereketlisiyle onu hamd eder. Kullarına karşı çok şefkatli, kerim, rauf ve rahim olan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Efendimiz Hazreti Muhammed'in onun kulu, elçisi ve sevgilisi, sevgilisi ve dostu olduğuna şehadet ederim. O, en doğru, yola ileten ve en mükemmel dine davet eden bir peygamberdir. Allah'ın tüm ve selamı onun sahir peygamberlerin, inanmış yakınlarının ve sahir salih kulların üzerine olsun. olsun. Şimdi Allah-u Teala ben cinleri de, insanları da ancak beni bilsin ve bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, burada ancak beni beni birlesinler, tevhid etsinler. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Doğru terörümesi bu. Bilsinler derken, yani benim ibadete layık tek ilah olduğunu bilsinler. Yoksa insanlar tevhid, ders, tevhid derslerinde de öğrendiğimiz gibi allah Teala'nın Rab olarak, herkes Allah-u Teala'yı Rab olarak, bir yaratıcı olarak zaten ne yapıyor? Biliyor, kabul ediyor. Evet. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Buyurmaktadır. Bu ayeti kerime net bir dille insan ve cinlerin Yalnızca ibadet için yaratılmış olduklarını ifade etmektedir. O halde onların yaratıldıkları gayeye yönelip, züftü seçmeleri ve dünya lezzetlerinden yüz çevirmeleri gerekir. Çünkü dünya yok olmaya mahkum bir yurttur, ebediyet diyarı değil. O bir geçiş köprüsüdür, sevinç ve neşe konağı değil. O bir ayrılık caddesidir, daimi bir vatan değil. Bina anayi de, dünya ehlinin uyanık fertleri kendilerini ibadete adayan avitler, insanların en akılları, dünyadan yüz çeviren zahitlerdir. Nitekim allah Allahu Teala dünya hayatının hali gökten indirdiğimiz bir su, su gibidir ki onunla yeryüzünün gerek insanların ve gerekse davarların yiyeceği bitkiler karışmıştır. Yeryüzü tam zinet ve ihtişamını süslendiği, sahipleri de ona kadir olduklarını sandıkları bir sırada gecenin ve gündüzün ona emrimiz gelivermiştir ki sanki dünde yerinde, yok, dünde yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden koparılıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyi düşünecek bir kavim için ayetlerimizi bu şekilde açıklıyoruz. Yunus 24. Buyurarak bu gerçeği de dile getirmektedir. Buna ile ilgili daha birçok ayet kime mevcuttur. Evet, Allah'ın dünyayı boşayan çok zeki kulları vardır. Onlar fitnelerden korkmuş tefekkür edenlerdir. Onun için bir onun için bir diriye yurt olmayacağını anlayınca. Dünyayı deniz, salih am amelleri, gemiler edinenlerdir. Evet. İşte dünyanın hali bu, vasfettiğim şekilde, bizim halimizde yukarıda beyan ettiğim şekilde olunca, kendisini sorumlu hisseden her ferde düşen görev iyi kimselerin yolundan gitmesi, akıl ve basiret erbabının yolunu kendisine meslek edinmesi, gösterdiğim hususlara duyarlı olması ve uyardığım konularda titiz davranmasıdır. İnsanoğlunun bu devlete nail olabilmesi için girebileceği en doğru yol, süluk edebileceği en raşit meslek hiç, hiç şüphesiz öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, geçmişlerin ve onlara kavuşanların en şereflisi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan sayı olarak bizlere ka kadar intikal eden hadis-i şeriflere göre edeplenmektir. Yani ölçü bu Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın sözleri, sünnet. Zira zaten sünnet de Kur'an'ın neydir? tefsiridir. Evet. Allahu Teala iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Maide 2 buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sayı bir hadis-i şeriflerinde kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulun kulunun yardımında olur diye bir hadisi şerifte, diğer bir hadis-i şeriflerinde kim bir hayra delalet ederse ona da o hayrı işleyenin eceği kadar ecir yazılır. Başka bir hadis-i şerifte kim Hidayete davet ederse kendisine bu konuda ona uyanların ecirleri kadar ecir yazılır. Üstelik bu onlar onların ecirlerinden hiçbir şeyde eksiltilmez. Ve Hazreti Ali radıyallahu an hitaben bir diğer aziz şeriflerinde vallahi sen sayende Allah Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için kızıl develerden daha hayırlıdır buyuruyor. Yani benim diyor bu kitabı yazma gayem bunlar. Hayırda ve takva üzerine yapmak, yardımlaşmak Birisinin diyor, benim elimle hidayete ermesi, neden daha hayırlı? Kırmızı develerden daha hayırlıdır. Gaye bu, hedef bu. Ve bakın allah Teala onu nasıl muvaffak kılmış bu kitabı. Bugün bizim elimizde dahi biz ondan kaç yüzyıl sonra gelmiş insanlar olarak ne diyoruz? İmam-ı Nevevi, diyoruz. Hadis okuyoruz, onun yazmış olduğu kitaptan. Bunların hepsi onun sevap masanatına yazılan güzellikler. Evet. Şu halde ben sahibini ahirete ileten, gizli ve açık edeplerini elde etmesini sağlayan terhip ve terhip konularını hak yoluna girmiş her çeşit edepleri ihtiva eden ki bu edepler zühd, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirmek, gönülleri temizleyip tedavi etmek, huzurları günah işlemekten korumak, manevi eğrelikleri gidermek ve ariflerin ulaştıkları diğer hedefler olarak sıralanabilirler. Sayı hadislerinden müteşekkil bir mutahassar yazmayı uygun gördüm. Muhtasar. Muhtasar. Evet. Yani sayı hadislerden oluşan e, ne yaptım diye bir özet. Hem, iki elin arasında kolayca taşınabilecek bir kitap yazmayı uygun gördüm. Evet. Kitapta yalnızca meşhur sayı kaynaklarda bulunan ve manası gayet açık olan hadisleri zikretmeye, bölüm başlarında konuyla ilgili ayeti kerimelere yer vermeye, ...ve gizli kalması mümkün, izahata muhtaç noktalarıyla çekici notları halinde şerf etmeye ayrıca özen gösterdi. Bir hadisi şerifi zikrettikten sonra müttefek kün aleyhtir demişsem hadisi şerifi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmiştir anlamını taşır. Evet, yani ilk başta bapta ne yapıyor? Bölüm başlığında ayetleri zikrediyor. Ondan sonra konuyla ilgili hadislere geçiyor. Evet. Ümidim o ki şahit bu kitabı tamamlamak müyesser olursa ona ilgi duyan kimse yıllara sevk edecek ve helak, helaka götürecek her türlü çirkin şeylere ulaşmasına engel olacaktır. Evet, Rabbimizin temennimizde bulur. Az da olsa bu kitaptan istifade eden Müslüman kardeşlerim bana, anne babama, meşahime, sahir dostlarıma ve bilimum Müslümanlara hayırda hayır duada bulunmasıdır. Lütuf ve ile her şeyi kuşatan Allah Celle Celaluhu'ya güveniyor. Her şeyimi yalnızca O'na havale ediyor. O'na istinad ediyorum. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız izzetiyle her şeye galip. Hikmetiyle her şey malik olan Allah'ın iradesiyledir. Subhanakallahumna <gülüyor> bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve tuğbul